İşte seni hayırdan geri bırakacak her arkadaş amelinin hırsızıdır. Malından fazla ameline sahip ol. İki çeşit zalim var. Dünyada sana zulmeden, malını alan, hakaret eden, bir de ahirette amelini dağıtan zalim var. Sakın gıybet ve diğer bütün günahlara teşvikçiler amelini çalmasınlar. Bunlar büyük zalimlerdir. Ya bir de gıybetçinin sözünü başka bir yerde söylersen sen de zalim olursun ha? Ayet-i Kerime'deki filan kelimesinden maksat, Ukbe bin Muayyid ise de onun gibi dünyevi menfaatlerinden dolayı hidayet meclislerini terk eden zulme dahildir. Zulüm, Allah'ın veya kulun hakkına tecavüz etmektir. Nerede hukuka tecavüz edildiyse orada zulüm tahakkuk etmiştir. Binaen aleyh kafirleri, zalimleri, fasıkları sevmek, onlarla dostluk yapmak kıyamette vebaldir. Eğer bunlar hidayetten sapıttırırlarsa meclislerinde de bulunulmaz. Fakat bu misilli makamdan itibar lafzın umumuna olup sebebi nüzulün hususuna bakılmadığından ayet her zalime ve günah üzerine birbirine idlal eden kimselerin cümlesine şamil olup her zalim ve zalime ittiba edenler ahirette nedametlerini izhar edecekler ve bu muhavere hepsinde cereyan edecektir.